Bir de bu eser şah yazmıştır. İsteyenler oralardan takip ederler. Bu hadis-i şeriflerin detayını, inceliğini öğrenirler. metnini az önce okumuş olduğumuz ve bugünkü birinci hadis-i şerif ahlak üzerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hazretleri buyuruyor ki sertlik, kaba sabalık, çetin Ceviz dediğimiz böyle efendim haşin olmak uğursuzluktur. Yumuşaklık, halimselimlik, rıfk, mülayimlik de uğurdur. Birisi şomluktur, ötekisi uğurdur, berekettir. Demek ki biz Müslümanlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bu hadis-i şerifinde bildirdiği kötü huydan kendimizi uzak etmeliyiz. Bu huydan bir şemme, bir koklam, bir emare, bir parça bizde mevcutsa ondan kurtulmaya çalışmalıyız. O tavsiye edilen güzel huyu elde etmeye çalışmalıyız. Çünkü güzel huyun kıymeti çok fazladır. Öyle ki güzel huylu bir insan, bu güzel huyu sayesinde sırf güzel huyluluğu yüzünden, sırf güzel huyluluğu sebebiyle, gündüzleri akşamlara kadar sıcak yaz günlerinde, dudakları çatlaya çatlaya, fedakarlık yapa yapa, Allah'ın sevgisini, rızasını kazanayım diye sabrede ede, akşamlara kadar oruç tutmuş olan, Geceleri de aşkından, şevkinden, muhabbetinden sabahlara kadar ibadet edip, tesbih çekip, namaz kılıp, sevap kazanmaya çalışma, çalışmış olan insanlar kadar mertebe kazanır, derece kazanır, sevap kazanır. Güzel huyu sayesinde. Onun için güzel huy çok önemlidir. Bakın evlerimizi terk ediyoruz. Efendim, soğuk günlerde seyahatlere çıkıyoruz. Masraflar yapıyoruz. Efendim e, camilere geliyoruz. Bir cuma namazını kılmamızın nice fedakarlıkları vardır. Ramazanda oruç tutmamızın nice efendim e, meşakkatleri vardır. Hacca gitmemizin nice zorlukları vardır. Nice masrafları vardır. İbadet bunlar. Bunları ibadet diye yapıyoruz. Bunlardan Allah bize sevap verecek diye. Sevap umduğumuz için fedakarlığa katlanıyoruz. İbadetlerin sevap bakımından en üstünü, zahmeti meşakkati en çok olanıdır diye biliyoruz. Zahmeti sineye çekiyoruz. En üstün e, ibadetlerden birisi cihat. Efendim, canımızı vermeye razı oluyoruz. Canımızı vermeye razı oluyoruz. Malımızı veriyoruz. Milyonlar gidiyor şimdiki paralarla. Milyarlar gidiyor. Bir füze atıyorsunuz, efendim şu kadar milyon. Bir efendim uçak düşüyor, şu kadar milyar. Yani ibadetleri hepimiz Müslümanlar olarak anlamışız. İbadetlerin yapılmasına razı olmuşuz. En küçük, zahmetsiz, kolay ibadetten en büyük zahmetli, meşakkatli, tehlikeli ibadete kadar Müslümanlar yapıyor. Aşk olsun, maşallah. Allah kabul etsin, iyi, güzel. Yani Allah'ın rızasını kazanmak için nice kahraman insanlar var ki canını bile veriyor. Nice fedakar insanlar var ki Malını saçıyor Allah yolunda Güzel Allah kabul etsin ama Bir de bu işin bir kolay tarafı var Kestirme tarafı var Karlı tarafı var güzel huylu olmak Güzel huylu olan bir insan Sabahtan akşama kadar Oruç tutan akşamdan sabaha kadar Uyku uyumayıp Efendim gözüne uyku girmeyip Yorulup meşakkat çekip, çekip ibadet eden insan gibi Sevap kazanıyormuş O halde ne yapmamız gerekiyor Güzel huyu elde etmeye çalışmamız gerekiyor. İnsan güzel huyu elde edebilir mi? Edebilir. Güzel huyun elde edilmesi mümkündür. İnsanın nefsini, kendisini terbiye etmesi mümkündür. Hatta terbiye ile, affedersiniz, insan olmayan varlıklar bile, hayvanlar bile bazı işleri yapabiliyorlar bakıyorsunuz sirklerde görüyorsunuz efendim bizim gibi insan değil ama bazı terbiyeler sonunda bazı şeyleri yapabiliyor Aslanın ağzını açıyor ağzını elleriyle açıyor başını içine sokuyor e, Aslan et yiyen bir hayvandır efendim, parçalar yutar ama terbiye etmiş ama kamçıyla terbiye etmiş ama başka türlü terbiye etmiş ağzını açıyor başını sokuyor çıkartıyor Aslan bak beni ısırmıyor filan diye bir kafesin içinde onunla çeşitli oyunlar gösteriyor. Hayvan terbiye olursa, kuş terbiye olursa, kuş terbiye olursa, eşrefi mahlukat olan insan niçin terbiye olması olur? Ama bunun önemini anlamamız lazım. Önemi nedir? Bir, Allah indinde sevabı çoktur. Allah çok seviyor. Çok zahmet edip de çok ibadet edip de kazanacağın sevaplar kadar kazancı güzel huyundan dolayı veriyor. İşte kazançlı. Allah'ın sevgisini istemiyor muyuz? İstiyoruz. Allah indinde derecemizin artmasını istemiyor muyuz? İstiyoruz. Cennete girmeyi istemiyor muyuz? Ah gece gündüz durmayıp istediğimiz şey cennete girmek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki insanları cennete sokan faktörlerden, sebeplerden en önemlileri iki tanesi başlı başına en başta gelenleri birisi takvadır, ötekisi de güzel huydur. Takva da zaten günahlardan sakınmak yani sabır, efendim şey kendine hakim olmak falan. O da bir bakıma şöyle bir ölçülürse ahlaki bir hasrettir. Kötü huyların atılması mümkün mü? Mümkün. Kötü huylar, edilmiş kötü huylar terbiye ile efendim, riyazet ile Yavaş yavaş atılır. Peki insana ahlak ve terbiyeyi kazandıran yol ve meslek nedir? İnsana ahlakın güzelliklerini neler olduğunu gösteren İslam'dır. İslam dininin içinde de insanın güzel huylu, güzel ahlaklı olmasını sağlayan şer'i ilimlerin baş tacı olan tasavvuf ilmidir. Tasavvuf ilmidir, şer'i ilimlerden birisidir. Şer'i ilimlerin baş tacıdır. Çünkü insan güzel huyu sayesinde çok büyük derecelere nail olur. Kötü huyu sebebiyle de çok zararlara uğrar. Önemlidir. O bakımdan tasavvuf en şerefli ilim oluyor. Kad efleha men ve kad khaba men dessaha. Nefsini terbiye eden felah bulur. Efendim nefsini terbiye edemeyen çok ziyana uğrar. Çok efendim pişmanlıkta duyar. Yani çok cezalara uğrar. O bakımdan şu bizim kendimizi, nefsimizi yani dini tabir ile kendimizi terbiye etmemiz gerekiyor. Peki, kabul. Adresini verin. Oraya gideyim. Kaydımı yaptırayım. Terbiye olayım. Yok. Yani bugün 20. yüzyılda medeniyetin, maddi medeniyetin insanları füzelerle havaların efendim kezanın ötelerine götürdüğü, aya ayak bastırdığı zamanda insanın nefsini terbiye etmek için Amerika'da mektep yok, İngiltere'de mektep yok, Almanya'da mektep yok, İslam aleminde vardı. İslam aleminde mektepler vardı, tasavvuf mektepleri vardı, usuller vardı ve bu usullere riayet edilirdi ve kamil insan yetişirdi, olgun insan yetişirdi, arif insan yetişirdi. Zarif insan yetişirdi, edip insan yetişirdi, terbiye timsali, efendim, gören kimsenin hayran kalacağı, herkesin hayran kalacağı kimse yetişirdi. Almanya'ya gittiğim zaman bahsettiler, bizim Konya'dan efendim bir mübarek aksakallı zat ama tasavvuf terbiyesi görmüş, yaşlı 70-80 yaşlarında, almışlar onu Almanya'ya götürmüşler, Almanlar hayran kalıyorlarmış, meclisine gidenler, yüzünü görenler hayran kalıyorlarmış. Davranışlarına hayran kalıyorlarmış. Sorulan sorulara cevap verişine hayran kalıyorlarmış. Tevazuuna hayran kalıyorlarmış. Sonra sezgisine hayran kalıyorlarmış. Kalbinin uyanıklığına hayran kalıyorlarmış. Yani birçokları Müslüman olmuş. Alman olduğu halde, Alman olduğu halde Müslüman olmuş. Kendisine bağlanmış diye naklediliyor. O halde muhterem kardeşlerim, biz de ahlakımızı güzelleştirmek için zihnimize bunun büyük bir mesele olduğunu önce yerleştirelim. Ahlakı düzeltmek önemli bir meseledir. Çok mühim bir iştir. En başa gelen vazifedir. Şu nefsimizde terbiye etmemiz lazım. Şu içimizi ıslah etmemiz lazım. Kötü huylarımızı atmalıyız. İyi huyları almalıyız. İyi vasıflar kazanmalıyız. İyi sıfatlara sahip olmalıyız diye içimizde bir kere böyle bir düşünce olmalı, fikir olmalı. İlk önce bunun lüzumunu idrak etmeliyiz. Ondan sonra da bunun esbabına tevessül etmeliyiz. Efendim, bir insanın şeyi yoksa, hiçbir imkanı yoksa, bulunduğu bölge itibariyle, belde itibariyle hiç imkanı yoksa, ne olur? Diyor ki büyüklerimiz, yani edep ve ahlak ve terbiyeyi insan edepsizlerden bile öğrenebilir. İnsan Edebi terbiyeyi kimlerden öğrenebilir? Niyet ederse edepsizden bile öğrenebilir. Lokman hekime sormuşlar ki, sen bunca güzel edebi, ahlakı nereden öğrendin? Edepsizlerden öğrendim demiş. Yani edepsizlerin edepsizliğine baktım ve edepsizlerin edepsizliğine baktım, edebi öğrendim. Yani bu iyi bir şey değil, ben bundan memnun olmadım. Bunu yapmayayım, başkaları da memnun olmaz, bunu yapmayayım dedim. O kötü şeyi bıraktım. Böyle kötü şeyleri bıraka bıraka beğendiğim şeylerde, de bak şu güzel şeydir şunu yapayım diye diye efendim, edebi öğrendim diye lokman hekim olmuş. Yani bir taraftan tabip bir taraftan olgun insan bir taraftan Kur'an-ı Kerim'de adı geçen mübarek bir zat olmuş. Lokman hekim. O bakımdan hiç bir mazeret yoktur. Yani sizlere ve bizlere ahlakımız olgunlaşmadan kemale ermeden, salih, kamil bir kimse olmadan göçersek muhterem kardeşlerim, hiç mazeret yoktur. Çünkü insan edepsizlerden bile edebi öğrenebilir. Onun için hiç mazeret yoktur. Kaldı ki edep erken yol, usul öğrenmek için bizim kültürümüzde çok zengin malzeme vardır. Kitaplarımız vardır. Eski meşhur kitaplarımızın içinde bu hususta güzel malumat vardır. Sanırım şu camiyi dolduran Değerli kardeşlerimin çoğunun kütüphanesinde mevcut olan İhya-ı i Din, İmam Gazali Rahmetullahi Aleyh'in eseri baştan sonra edep kitabıdır, ahlak kitabıdır. Efendim, Marifetname, İbrahim Hakkı Erzurummi Hazretlerinin Marifetnamesi. Güzel edep kitabıdır. Tarikat-ı Muhammediye, İmam gibi Hazretlerinin Bahmetullah aleyh Muhammed Zayid Bursevi Hazretlerinin Tasavvufi Ahlak Kitabı bir edep kitabıdır. Sonra edep tabi bir de Kamillerden öğrenilir. Edep bir de Kamil insanlardan öğrenilir. İnsan edebi öğrenmeli, güzel Ahlakı öğrenmeli, kötü huyları atmalı, iyi huyları almalı. insanı Kamil olmalı. Eski büyüklerden bir tanesi bir ham olmamış cahil gafil insanla yol arkadaşlığı etmiş beraber bir yerden bir yere seyahat etmişler muhterem kardeşlerim ama bu kamil insan o edepsizin tüm edepsizliklerine sabretmiş adam saygısız adam sevgisiz adam efendim bilgisiz adam kaba saba bir insan ama ötekisi olgun birisi olgun oldu mu kavga çıkmaz Kavga ne zaman çıkar? İkisi birden ham oldu mu, birbirine çarptı mı, bir gel o kırılacak, ötekisi kırılacak. Birisi olgun oldu mu kavga çıkmaz. O ona sabretmiş, sabretmiş, gık dememiş. Neden? Allah sabredenlerle beraberdir. Allah sabredenleri sever. Allah sabredenleri sever. Onun için sabretmiş ama, hiç gık dememiş ama, ayrıldıkları zaman, hadi Allah'a ısmarladık, benim yolum şu tarafa gidiyor, senin yolun bu tarafa gidiyor, şu kadar gün beraber bulunmuşlar. Herhalde kervanda filan oluyor ya bazen böyle yol arkadaşlıkları. Biz şimdi sabahleyin veya öğleyin İstanbul'dan biniyoruz, Ankara'ya akşam geliyoruz. Dağları, ovaları, dereleri geçip geliyoruz ama bu bir aylık yol. Eskiden İstanbul'da Ankara'ya gitmek isteyen bir insan bu mesafeyi aşağı yukarı bir kim bilir, üç haftada mı, dört haftada mı alırdı. Dinlene dinlene, dinlene dinlene, konaklaya konaklaya öyle giderdi tabii. Şimdi ayrılacakları zaman bu kamil insan başlamış hüngür hüngür ağlama. Demişler ki bu adama bu kadar zaman tahammül ettin gık demedin de giderken ne ne diye ağlıyorsun? Demiş ki bunca zaman yanında durdu da bir güzel huy edinemedi. Öyle geldi öyle gidiyor demiş. Ona ağlıyor. Yani kendisini şöyle bir toparlayamadı, düzeltemedi. Çünkü de söylesen tesir etmez, hal daha çok tesir eder. Yani iyi insanın hali, iyi insanın hali mıknatısın öteki iğneye tesir ettiği gibi tesir eder. O kadar yani yanımda durdu da demiş, böyle bir şey elde edemeden gene öyle kaba saba geldi gitti. Kaba sabalık, sertlik, haşinlik muhterem kardeşlerim, uğursuzluktur. Yani nasıl uğursuzluk olunca insanda işi rast gitmez, kazancı olmaz yapacağı işi başaramaz, Hay aksi şeytan der, bilmem tekrar tekrar teşebbüs eder, işi bir türlü olmaz neden? Ya bugün elimde bir uğursuzluk var, üzerimde bir uğursuzluk var bilen der. İşte öyle olur. Kaba saba insanın her şeyi kötü olur. Uğursuz olur. Zarif insanın da, yumuşak, mülayim insanın da, rıfk sahibi insanın da her işi uğurlu olur. Her işi rast gider. Yumuşak olan insanın her işi tatlı olur, hoş olur, Allah yardımcı olur. O bakımdan rıfk sahibi olun. Rıfk sahibi olun. Yani mülayimlik sahibi, yumuşaklık sahibi olun. Allahu Teala Hazretleri şiddet ile, zor ile, zorbalık ile, efendim baskı ile yapılamayan birçok işi rıfk sahibine kolaylıkla bahşeder. Yani rıfk sahibi olan insan, mülayim olan insan çok zorbaların elde edemediği çok şeyi rahatlıkla elde eder. Bu bakımdan hepimiz üzerimizdeki halleri bir kontrol edelim. Bende biraz sinirlilik var. Birden patlıyı veriyorum, birden parlıyı veriyorum. Evde bir kıyamet kopuyor, tabaklar uçuyor, sandalyeler yerlere efendim çalınıyor, kırılıyor, dökülüyor filan. Ondan sonra biraz sonra fırtına geçtikten sonra oturuyorum. Hay Allah! Yanlış yapmışım, doğru değil diyorum filan, pişman oluyorum. Ha. Rıfkı, mülayemeti öğreneceğiz. Her şey illa zorbalıkla olmaz ki, illa tokat vurmak, yumruk vurmak, tekme atmak lazım değil ki. illa çanak, tabak kırmak, sandalye geliyor ki. Bu metodu bırakmak lazım. Yumuşaklık metoduyla, yumuşaklık metoduyla çok şeyler elde edilebilir. allah Teala Hazretleri cümlemize güzel huyları nasip eylesin yumuşaklığı nasip eylesin. Bu sertlikten, bu kabasabalıktan, bu uyumsuzluktan, bu, bu sivrilikten bizi Allah korusun, kurtarsın. İkinci hadis-i şerife geçiyoruz. İkinci hadis-i şerife geçiyoruz. Bu kadar yetti. Güzel huyla ilgili izahat. Tabi bir de muhterem kardeşlerim, güzel huyla ilgili olarak Ariflerin, ariflerin menakıplerini, hayatlarını öğrenin. Peygamber Efendimiz'in hayatını bir kere okuyalım. Neden biz hadis-i şerifleri okuyoruz? Peygamber Efendimiz bize en güzel numune olduğu için. Peygamber Efendimiz hanımına nasıl muamele etmiş? Bir düşünelim. Acaba içimizde bu kadar hoca kardeşimiz vardır. Belki efendim vaiz vardır, belki müftü vardır. Belki ilahiyatlı vardır. Acaba Peygamber Efendimiz'den hiç rivayet edilmiş mi? Bir hanımına kaldırıp da bir tokat vurmuş mu? Veya bir şahsa vurmuş mu? Hayır. Hayır muhtemelen. Hiç vurmamış. Peygamber Efendimiz'in aile hayatı ortada. Peygamber Efendimiz'in evinde kendisinin yanında kalan insanların rivayet ediyorlar. Sekiz sene yanında kaldım. Bana hiç, hiç ağır söz söylemedi. Hiç beni bir şey yaptığım zaman niçin bunu böyle yaptın diye azarlamadı diyorlar. Hizmetçisi memnun, hayran. Hanımı memnun, hayran. Arkadaşı, komşusu memnun, hayran. Sahabesi canını vermeye razı. Anam, babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü diyorlar. Asıldan sonra gelen biz ümmeti, biz de hayranız. Bizim de canımız feda. Ayağına saçı olsun, ayağının Ayağının altına saçılsın. Ne olacak? Biz de hayranız. Neden? İşte o güzel büyüden. O kemaliyetten dolayı oluyor. Örneğimiz Peygamber Efendimiz'i. Peygamber Efendimiz'i iyice tanıyalım. Bir. Sonra Peygamber Efendimiz'i görmüş insanlar ve Peygamber Efendimiz'in eğitiminde terbiyesinde yetişmiş insanlar. Kim onlar? E, Sahabe-i Kiram. Peygamber Efendimiz'e tabi oldular, beyat ettiler. Onun çevresinde yaşadılar, onun emirlerine göre ömür sürdüler. Görelim bakalım onlar nasıl yaşamış. Sahabe-i Kiram'ın hayatını okuyalım. Menakıbını okuyalım. Nasıl hareket ettiklerini görelim. Mesela vali tayin edilmiş bir tanesi bir şehre. Ama vali sarayına gitmiş, gitmemiş. Bana şu odacık yeter, şu kulübecik yeter demiş. Valilik üniformalarını giymemiş. Bana bu elbiselerim yeter demiş. Yolda birisi tüccar çuvalını indirmiş, yükünü indirmiş, birisine taşıtacak, etrafına bakınmış, birisini görmüş diyor ki gel buraya, geliyor, al şu çuvalı diyor, sırtla diyor, sırtlıyor. Neden? Tüccar para verecek yani ne kadar isterse verecek yani o, hamalla onun bedeli için münakaşa edecek değil ki al şunu sırtına diyor, Taş, taşımaya başlıyor, tüccar önden gidiyor, hamal da arkadan gidiyor. Çuval sırtında. Ama yanından sokaktan geçenler Esselamu Aleyküm ya Emirül müminin Esselamu Aleyküm ya Emirül müminin Esselamu Aleyküm ya Emirül müminin dedikçe tüccar uyanıyor aklı başına geliyor ya hamal sandığı yük yüklettiği adam Şehrin valisiymiş sahabe peygamber efendimizin sahabesinden yani onun şeyinde yetişmiş kimse diyor ki affedersiniz efendim ocağınıza düştüm elinizi öpeyim ayağınızı öpeyim bırakın yükü Yok diyor, nereye kadar götüreceksem oraya kadar götüreyim diyor. Sırtından da indirmiyor. İşte, işte Peygamber Efendimiz'in sahabesinin ahlakı. İşte Peygamber Efendimiz'in hayatı. İşte onun arkadaşlarının, ashabının hayatı. Alın tezkiretül evliyayı, görün mübarek insanların hayatını. Yani evliyaullahın, salih kimselerin hayatlarını görün. Tarih kitaplarında onları okuyun. Onların hakkında deniliyor ki ''İn de zikri salihine tenzilir rahmet'' Salih kimsenin anlatıldığı yere Allah'ın rahmeti iner. Neden? Onlar numune olur. Öteki insanlara aşk ve şevk verir. Onların hareket tarzı. Bir tanesi var. Tacını tahtını bırakmış, Allah yoluna girmiş. İbrahim'i etem. Allah şefaatine erdirsin. Yani kolay mı hazineleri bırakmak, kolay mı sarayları bırakmak? Kolay mı izzetleri, itibarları bırakmak ama veli olmuş, keramet sahibi olmuş, efendim çok üstün bir insan olmuş. Bir tanesi Hatemi Esam, Hatemi Esam, sağır Hatem. Sağır mıymış bu adam? Sağır değil. Sağır değil ama bu sağır lakabını almasının sebebi şu, bir gün onun huzuruna bir mesele sormak üzere bir kadın geliyor kapıdan içeri geliyor, otururken hani gaz kaçırıyor. Gaz kaçırıyor, sesli bir şekilde bir gaz kaçırıyor. E şimdi utanıp sıkılıp böyle otururken bir ses çıkıveriyor, gaz kaçırıyor. Böyle bir insan tabi mübarek bir insan huzurunda, düşünün valinin, reisi cumhurun filan böyle mübarek bir kimsenin, böyle meşhur, büyük bir kimsenin makamında tabi çok Kıpkırmızı kesiliyor birden, yer yarılsa yerin içine girecek, bir kabahat yaptı, bir ses çıktı, kaçırdı, gaz kaçırdı, yerlendi yani, Kıpkırmızı oluyor, Şeyh Efendi de duyuyor tabii Hatem, hatem Esam da o sesi duyuyor. Ama bir anda bir düşünüyor, kararını veriyor içinden, hiç bozuntuya vermiyor, yüzünün hatlarında hiçbir değişiklik yok, ne ayıplamış bir insan hali var, ne şaşırmış bir insan hali var. Adam kadın oraya oturunca diyor ki kızım o kadar uzakta oturma o kadar uzakta oturma benim kulağım ağırdır duymam biraz yakına gel diyor. Kadın da diyor ki ha bak kulağı iyi duymuyormuş hem de benim şeyimi anlamadı yerlendiğimi anlamadı biraz rahatlıyor yakınına geliyor oturuyor. Efendim işte ben şu sebeple geldim, şu meseleyi söyleyeceğim falan diye anlatmaya başlayınca Bağır bağır diyor, kulağım iyi duymaz diyor, bağır diyor, kulağım ağırdır diyor Tabi o artık bangır bangır bağırarak meselesini anlatıyor O da cevabını veriyor Muhterem kardeşlerim, o kadıncağız vefat edince kadar sağır numarası yapmış Yani herkese karşı Çünkü öbür tarafta sağır olmadığını edecek şekilde davransa o sefer diyecekler ki sağır değil canım sen nereden çıkarttın sağır olduğunu. Onun kulakları tık gelse duyar filan deseler kadın gene üzülecek. Kadın üzülmesin diye kadının vefatına kadar sağırmış gibi davranıyor. İşte büyüklerin ahlakı. İşte güzel ahlak. Millet onun için seviyor mutasavvıfları boş yere sevmiyor. Bazıları da kızıyorlar canım bunlara niye, bu kadar bağlanıyor niye seviliyor. <gülüyor> Onları tanısan sen de bağlanırsın sen de seversin. Oku hayatlarını gör beğenirsen ne alam? Beğenmezsen kendin bilirsin. İkinci hadis-i şerife geçiyorum. El-khudratu fil nevme, el-cennetu, ve Temru rızkun, ve-llebelu fıtratun, ve-sefinetu necatun, ve Hamlu, vel-hamlu huznun, ve-lmer'etu hayrun, ve kaydu sebatun fid ve-ekrehul Bu hadis-i şerif de ile ilgili. Biliyorsunuz ki uyuduğumuz zaman rüya görürüz. Hani çok kimseler görür. Bazı kimseler de ben yatarım hiç rüya görmem falan diyorlar nadir. Ekseriye rüya görürüz. Neler görürüz neler görürüz. Akla hayale gelmedik şeyler. Ben rüyamda bir İngilizce konuşurum. Uyandığım zaman İngilizce'nin güzelliğine şaşarım. Ya ben bu kadar güzel İngilizce konuşabiliyor muydum? Rüyada konuşuyor insan. böyle. Şimdi bu rüya nedir? Bu nasıl bir şey? Bu rüya tabi insanın bedeni değil de ruhuyla ilgili bir olay, ruhsal bir olay yani. Rüyanın bir çeşidi insanın nefsiyle, bedeniyle ilgilidir, algılarıyla ilgilidir, gündüz gördüğü şeylerle ilgilidir, efendim zihnindeki düşüncelerle ilgilidir. Normal, nefsani rüya derler buna. Yani insanın nefsinden, arzularından, isteklerinden, efendim hayallerinden, edindiği gözlemlerden, intibalardan doğan, uyuduğu zaman zihni serbest kalıyor, böyle rüya görüyor. Tamam, nefsinin insana bir şeyler söylemesidir. Nefsani bir kaynağı var. Büyüklerimiz demişler ki, aç tavuk rüyada yem görür. Neden? Karnı aç. Onun için rüyadan yem görüyor. Tamam, nefsani rüya. Bir rüya vardır, şeytanidir. Şeytan, mümini üzmek için, mahzun etmek için çok ters şeyler göstertir. Şeytani. Bu da şeytani. Ötekisinin efsane bu da şeytani. Bazı rüyalar vardır, rahmanidir. Rahmanidir. Efendim, İlahi alemden, efendim, bilmediğimiz alemlerden, esrarengiz alemlerden bize hakikaten işarettir. Bazıları böyle bu kaynaklıdır. Onun için rüyaların erbabı, yani rüyaları anlayan insanın bir yorumlaması vardır. Buna rüya tabiri diyoruz. Hatta bundan için kitaplar yazılmıştır tabirnameler filan deniliyor Benim meşhur şahıslar yetişmiştir böyle rüya tabirinde peygamber efendimiz rüya tabir etmiş midir? etmiştir peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin rüya tabir etmesi var hatta sabah namazından sonra veya bir namazdan sonra bazen dönermiş cemaate dermiş ki bir hasta var mı ziyaret edelim bir ihtiyacı bir sorusu olan var mı? sorsun cevap verelim zamanı müsait demek ki durumu uygun, böyle sorarmış, hasta yok, soru sorulmuyor, bir rüya gören var mı anlatsın da tabir edelim dermiş. Bir keresinde Ebu Bekir Sıddık Efendimiz, kendisine birisi rüya anlattığı zaman diyor ki, Ya Resulallah, bu rüyayı müsaade et de, sen anlatmadan, tabir etmeden evvel, ben bir izah edeyim, ben tabir edeyim, sen de kontrol etmiş olursun gibilerden. Peygamber efendimizden müsaade istiyor, Peki diyor Peygamber Efendimiz. O da o rüya görenin anlattığına göre rüyayı tabir ediyor, yoruyor yani rüyayı yormak deriz ya Biz, biz rüyayı yoruyor. Peygamber Efendimize dönüyor diyor ki ya Resulullah nasıl yormamda, tabir etmemde isabet eyledim mi? Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bazısında isabet ettim bazılarında hata etti. Demek ki rüya tabir etmek kolay bir şey değil. Yani tabiri diye bir şey var. Rüya tabiri diye bir şey var. Ama bunu tabir etmek kolay bir şey değil. Şimdi rüya bir de tabir edenin yormasına göre yormasına göre değer kazanır. O bakımdan Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz rüyanızı akıllı fikirli ciddi insana anlatın diyor. Yani alay edecek veyahut ters bir yorum yapıp da başınıza iş açacak kimseye anlatmayacaksınız. Şöyle dini bilgisi olan, aklı başında olan, ciddi olan, alim fazıl, kamil bir kimseye rüyayı yormak lazım, yordurmak lazım geliyor. Herkese açmamak gerekiyor. Eğer şeytani, hoşa gitmeyen bir rüya görülürse, rüya uykudan kalkıp son tarafından üç defa tükürmek gerekiyor. Yani o rüyanın şeyi olmasın diye zararından Allah'a sığınmak gerekiyor. Şimdi bu hadisi şerifte Peygamber Efendimiz buyurmuş ki... Uykuda yeşillik görmek cennettir. Cennete alamettir. Uykuda yeşillik görmek yeşil, efendim çimen, çayır filan gibi böyle şeyler görmek cennete alamettir. Hurma görmek rızık kazanmaya alamettir. Efendim süt görmek fıtrata alamettir. Gemi görmek Kurtuluşa alamettir, içinde bulunduğu halden kurtuluşa ereceğine alamettir. Yük taşımak mahsunluk alametidir. Yani bir şeyden mahzun olacak yük taşıdığı onu gösterir. Efendim, kadın görmek hayırdır. Bağ görmek, ip görmek, bağ görmek bu dinde sebat alametidir efendim. Ama ben bu bukağı görmeyi yani boyunduruk görmeyi yani boyuna takılan böyle halka, hani esirlerin boyuna takılan şeyi, onu, onu sevme Yani onun manası biraz iyi değildir. Buyurmuş Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem. Rüya Kur'an-ı Kerim'de var mıdır? Vardır. Bazı böyle rüyaları Kur'an-ı Kerim anlatıyor. Mesela Yusuf Aleyhisselam bir rüya gördü. Babası Yakup Aleyhisselam'a geldi. Dedi ki, babacığım, küçükken kendisi, ben bir rüya gördüm. 11 tane yıldız gördüm. Ayı ve kameri, ayı ve güneşi, şemsi ve kameri ve bu yıldızları bana secde ederken gördüm dedi. Babası dedi ki, aman evladım, bu rüyanı öteki kardeşlerine anlatma dedi. Hemen. Bu rüyanı latakus rüya feda sonrasında kıskanıp da bir zarar verirler dedi Yakup Aleyhisselam Yusuf Aleyhisselam'ın bu rüyası tabi burada Güneş Yakup Aleyhisselam'ın kendisine delal ediyor ay hanımına delal ediyor Yusuf Aleyhisselam'ın annesine. 11 tane yıldızla o peygamber çocukları olan öteki o şeylere delal ediyor Yusuf Aleyhisselam'ın kardeşlerine delalde ediyor onlar kendisine secde ediyorlar bu da Yusuf aleyhisselamın makamının yüksek olduğuna delalde ediyor sana, sana kıskanırlar da bir zarar verirler dedi Yakup aleyhisselam demek ki Kur'an'ı Kerim'de böyle bir rüya meselesi var sonra başka rüya gene Yusuf suresinde Yusuf suresinde o Yusuf aleyhisselamı zindana atıyorlar ya haksız yere haksız yere zindana atıyorlar Orada bir müddet kalıyor. Peygamber olduğu halde iftiraya uğradığı için zindanda bir müddet kalıyor. Ama zindanda bile öteki mahkumlara emri maruf yapıyor, nehi, nehi münker yapıyor, imanı telkin ediyor. İmanı telkin ediyor öteki mahkumlara. İki tane mahkum var. Bu iki mahkum Firavuna suikast yapılmış, öldürmeye teşebbüs edilmiş. Yani Yusuf Aleyhisselam'ın zamanında yaşayan Mısır hükümdarına suikast yapılmış. Bu ikisi sanık olarak hapisteler. Şimdi rüyalarını anlatıyorlar. Diyor ki ben ben diyor bir tanesi, gördüm ki bir kepsi taşıyorum başımın üstünde üstünde ekmekler var, o ekmeklerden kuşlar yiyor. Öteki de diyor ki, ben efendime meşrubat sıkıyorum, yani meyve suyu sıkıyorum diye görüyorum diyor. Onun üzerine Yusuf Aleyhisselam diyor ki, o başında ekmek taşıyor gören, ekmeği, ekmekten kuşlar gagalıyor diye görene, sen asılacaksın, öldürüleceksin ve senin etlerini kuşlar böyle şey yapacak asıldığın Ve Ötekisine de diyor ki sen e, tekrar eski vazifeme döneceksin ve hükümdarın hizmetinde yani meşrubatçılığını yapmaya devam edeceksin diyor. Aynı sürede Yine aynı sürede efendim Mısır hükümdarı rüya görüyor. Efendim yedi tane efendim e, semiz şey görüyor inek görüyor, yedi tane zayıf inek görüyor, bu semiz inekleri yiyorlar hadi bunu anlatın filan diyor rüya tabircileri aciz kalıyorlar cevap veremiyorlar Yusuf Aleyhisselam'ın zindanda arkadaşlığını yapıp da çıkmış olan şahıs diyor ki benim zindanda bir tanıdığım kimse var, çok iyi kimsedir İftiraya uğramış da oraya girmiş o rüya tabirini bilir diyor ona gidip anlatıyor, diyor ki Mısır'da yedi sene bolluk olacak 7 sene bolluk olacak. Arkasından 7 sene kıtlık olacak. Bu 7 sene bollukta biriktirilmiş olan bütün şey efendim halkın topladığı biriktirdiği tahım, mahsuller, hububat, hepsi şey yapılacak, ondan sonraki sene millet adam akıllı, açlık ve kıtlık çekecek diyor. Ondan sonra işte onu çağırıyorlar, şeylikten kurtuluyor, mahpusluktan kurtuluyor. Hükümdar onun suçsuz olduğunu anlıyor, yüzleştiriyor kendisine iftira edenlerle. İftira edenler suçlarını itiraf ediyorlar, biz ona efendim iftira ettik diye. Mısır'da adeta ziraat bakanı oluyor ve sonra işte çocukların, şeylerin kardeşlerini, anasını babasını Mısır'a getiriyor da hepsi onun karşısında hürmeten secde ediyorlar. O zaman babasına diyor ki baba işte benim küçükken gördüğüm rüyanın şeyi çıktı bak yorumu çıktı şimdi diyor. Hepsi kendisine saygıyla böyle secde edince o eski rüyayı hatırlatıyor. Bütün bunlar niçin anlattım? Kur'an-ı Kerim'de rüya vardır. Rüya tabiri vardır, yorumu vardır. Hadis-i şeriflerde rüya tabiri vardır, yorumu vardır, haktır. Hakikaten de kendi hayatımıza da gelince kendi hayatımızda da, sizler de belki buna benzer olaylarla karşılaşmışsınızdır. Rüya görürsünüz, o rüyanız çıkar. O rüyanız, bakarsanız ki ha bir şey oldu, benim arkadaşım filanca İstanbul'daki falancaya bir şey oldu filan dersiniz, böyle çıkar. Demek ki rüyanın gayip aleminden insana bazı haberlerin gelmesi tarzında bir olay olduğu da bu gibi şeylerden anlaşılıyor. Ahir zamana doğru ahir zamana doğru salih kimselerin rüyaları ertesi gün, gündüz gibi çıkacak yani. Aynen çıkacak. Allah onların gönüllerine bir berraklık verecek. Efendim, gayba ait şeyleri onlar görecekler. <gülüyor> Diğer hadisi şerife geçiyoruz. El-hatî etü izâ hafiyet lüm تدُر إلا صاحبها ve eğer zuhret felen tukayyat darratin ammeh Ebu Hurayra radıyallahu anh'den rivayet edilmiş. Peygamber Efendimiz buyuruyor ki bir günah, bir hata, bir kusurlu iş gizlenirse gizlendiği zaman Başka kimseye zarar vermez. Ancak o hatayı işleyen kimseye zarar verir. Tabii ondan dolayı Allah'ına bir ceza verecek. Bir günah olmuş. Tevbe etmezse bir cezaya uğrar. Gizlendiği zaman başka kimseye zarar vermez. Sadece işleyen kimseye zarar verir. Ama aşikare kılınınca, söylenince, aşikare yapılınca iza uzhiret şeklindeki elif şimdi gördüm. İza uzhiret zahir aşikare olarak yapılırsa hata ve bundan da tevbe edilip vazgeçilmezse o zaman herkese zarar verir. Herkese zarar nasıl verir? Bir kere Allah cezayı umumi verir. Yani kusur alemi işleniyor. Sizler de görüyorsunuz. Düzeltmeye de çalışmıyorsunuz. Alın bakalım cezayı. Ceza bu sefer umumi gelir yani aleni yapıldığı zaman umumi gelir bir böyle ikincisi aleni yapıldığı için günah yapma yolu açılır herkes aynı günahı, aynı hatayı adet olur, herkes yapar canım falanca da yapıyor ne yapalım filanca da yapıyor ne yapalım demeye başlarlar bu sefer herkes günahı umursamaz olur, herkes yapmaya başlar böylece cemiyet fesada uğrar o bakımdan da topluluğa zarar verir bu hatayı bir, hatayı fahş etmeyeceğiz. Bir Müslüman kardeşimizin bir hatası var. Onu fahş etmeyeceğiz yani yaymayacağız. Başkasına söylemeyeceğiz. Gücün yetiyorsa ona nasihat et. Bir kenara çek yakasına yapış. Sen böyle bir şey yapmışsın yapma günahtır ayıptır. Bir daha görmeyeyim, duymayayım. Tevbe et filan diyebilirsin. Fahş etmeyeceksin. Bazı şeylerin diyorlar, bazı şeylerin Şuyu'u, vuku'undan daha beterdir. Yani şai olması, yayılması yapılmış olmasından daha fena olur. Onun için kötülüğü söylemeyin, kötü olan şeyi yaymayın. Bir de Peygamber Efendimizin bir hadisi şerefi var muhterem kardeşlerim. Bizim vazifemizi gösterir o. Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor ki mümin kardeşinin bir kusurunu gördüğün zaman onu o kusuru ne yapacaksın? Gizleyeceksin. Örteceksin. Hatta diyor ki bir kardeşin uyuyor olsa, üzerinden örtüsü açılmış olsa ne yaparsın? Örtüyü örtü verirsin yani açılmış bu. Örtüyü verirsin yani bacağı filan açılmış, görünüyor görünmesin diye örtü verilsin Ayıbı da öyle örtmek lazım. Kim bir Müslümanın ayıbını örterse Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter buyuruyor Peygamber Efendimiz. Demek ki birincisi bir kusuru gördüğümüz zaman fahşe etmeyeceğiz, örtüceğiz ki kusursuz kul olmaz. Sen de yaparsın kusuru ben de yaparım. Hatasız kul olmaz. Bu böyle gizli kalsın da kimse bilmesin de örtürsün. İkincisi Hemen hatanın hatadan kendimiz kusur işlemişsek döneceğiz. Hemen tevbe edeceğiz. Allah'ın en sevdiği kullardan olarak anlatılıyor hadis-i şeriflerde Hatasından, hatasını anlar anamaz hemen dönen kuldur. Allah'ın sevdiği kuldur. Yani Müslüman hata etmez diyemeyiz. Her Müslümanın beşerdir bir zayıf tarafı olur. Bakarsın bir hata edivermiş bilen. Ama hatasını anladığı zaman dönüverecek. Hemen dönecek. Ve etbi isteği etel hasenete temkova diyor Peygamber Efendimiz Efendim bir kötülük yaptığın zaman arkasından bir iyilik bir sevaplı bir şey yap ki o onu silsin. Bizim bir kardeşimiz vardı sabah namazına kalkamıyor mesela uyanamamış kalkamamış ve vaktinde kılması lazımdı bir kusur bir günah. O gün hemen orijeniyetlenilmiş ey nefis sen beni sabah namazına kaldırmadın yatakta yatmanın keyfini süreceğim diye sen beni sabah namazına kaldırmadın ben de sana bugün akşama kadar oruç tutturacağım o sevabı isteyecek yani bir günah işleri arkasından bir sevap yapıyor veyahut bir sadaka verir veyahut bir hayırlı iş yapar veyahut bir namaz kılar veyahut bir tesbih çeker veyahut bir Kur'an okur veyahut hayırlı bir meclise gider kötülüğün arkasından bir iyilik yapabilirsiniz. hemen o kötülükten vazgeçersiniz günahta ısrar Doğru olmaz. Küçük günahta bile ısrar ettiğiniz zaman günah büyükleşir. Onun için bir kere bir kusur gördük mü örteceğiz. İkincisi o kusurdan hemen vazgeçeceğiz veya vazgeçirteceğiz. Hemen vazgeçirteceğiz. Ona çalışacağız. Eğer bu aleni olursa ve biz de ses çıkartmazsak eğer bir adam ısrarla kusur işliyorsa ona ne yapacağız? Biz de ısrarla ona karşı çıkacağız. Dün söylemiştim hocam bugün de mi söyleyeyim? Bugün yaptı mı o kusuru gene? Gene yaptı. O zaman gene söyleyeceksin. O madem kusuru işlemekten vazgeçmiyor, kusurda ısrarlı, sen de sevap işlemekte ısrarlı ol, sen de sevaptan vazgeçme. E, kabul etmez gene bu adam şey, ha, kabul etmese dahi söyleyeceksin. Neden? Ma'zireten ila rabbikum ve le'allehum yettekûn. Diyor Kur'an-ı Kerim'de. Şimdi eski ümmetlerden, Beni İsrail'den kusurlular, günahkarlar kusur günah işlediği zaman efendim iyi insanlar da onların karşısına dikilip Allah'ın emrine göre yapmayın bunu demişler. da diyorlar ki onlara يَاوْ لِمَ تَعِذُونَ قَوْمًا اِلّٰهُ مُحْلِكُهُمْ اَوْ مُعَذِّبُهُمْ azaben شَلِيلًا yani Allah'ın helak edeceği veyahut şiddetli bir azaba uğratacağı bu böyle Allah tanımaz edepsiz, arlanmaz günahkarlara ne diye öğüt vermeye kalkışık duruyorsunuz? Bu adamlar dinlemezler ki sizi gibi. Söyleyenlere diyorlar ki, mazireten ila rabbiküm. Sizin Rabb'inize karşı sorumluluğunuz yok mu? Siz Rabb'inizin huzuruna çıkmayacak mısınız? İşte biz öyle Rabb'inize mazeret olsun diye yapıyoruz bunu. Siz yapmıyorsunuz, bize de yapmayın demeye getiriyorsunuz. Bak o Rabbınız size de sorar sonra demek yani. Size de sorar. Siz günahın karşısında susuyorsunuz. Suskunluğun da cezası vardır. Günahın karşısında suskunluk olmaz. Rabbimize bizim mazeret olacak. Yani niye öğüt verdim? Mazeret olsun diye Rabbıma. Yani ben diyeceğim ki ya Rabbi ben söyledim. Dinlemediler. Rabbi inni deavtu kavmi leylen ve nehâre. Nuh Aleyhisselam böyle diyor. Ya Rabbi ben kavmimi gece gündüz Hakka davet ettim. Bak yola çağırdım. Bırakın putları, bırakın günahları dedim dedim. Fele mizik hum duai illa firada. Ben onlara ne kadar çağırsam kadar. Ya alu Ben onları ne zaman böyle hakka çağırsam parmaklarını kulaklarına tıkarlardı böyle. Nuh aleyhisselam konuşuyor. Onlar da ne yapıyorlar? Parmaklarını dinlememek için yani kulaklarına şey yapıyorlar, Tıkıyorlardı ve şey yapıyorlardı hakkı kabul etmiyorlardı günah da ısrar ediyorlardı o bakımdan e, helake uğradılar demek ki bizim de aldığımız ders bu anlatılanlardan bir günahın aşikare yapılmasının karşısına çıkacağız yani yapmayın bunu diyeceğiz yani yaptırmamaya çalışacağız yani günahkarı günahından vazgeçirtmeye çalışacağız günahı günahkarı günahı işlemekte rahat ve serbest bırakmayacağız rahatsız edeceğiz rahatsız etmemiz lazım şimdi bir gazetede okudum vakıf üniversite kuracakmış vakıf üniversite kuracakmış tabi üniversite bir ilim yuvası kurulması iyi olabilir ama tabi vakfedenin şartlarına riayet edilmesi lazım filan yani nerede üniversite kuracak filanca sultanın efendim, hasane olarak kurduğu yerde. iyi ama o filanca sultanın şartlarını çiğnememek lazım. O vakfeden kim zatın şartlarına uymak şartıyla olabilir. Şimdi yazar, itikatsız bir insan, tenkit ediyor bu şeyi. Başka yönden tenkit ediyor. Diyor ki, üniversite kuracaklarmış, genel bütçeden üniversiteye tahs tahsisat verilecekmiş. Öyle şey olur mu diyor. Yani bizim paralarımızla meydana gelmiş olan bütçeden oraya para verilecekmiş. Ya ben diyor e, Müslüman değilsem benim paramla ne diye Müslümanlara bir hayır yapılsın demeye getiriyor yani. Bakın gayrimüslim parasının bütçeye gittiğini ve oradan e, efendim Müslümanlara bir hayır gel gelmesini istemiyor da kıskanıyor onu. E, biz de o zaman ne yapmalıyız? biz de şerre gitmemesine dikkat etmeliyiz. Yani bu benim bütçemdir, paramdır. Hayır şeye gitmesin. Hayıra gitsin, şerre gitmesin diye uyanık olmalıyız. Yani günahın karşısında muhterem kardeşlerim, gerçek Müslümanlığın, asil Müslümanlığın, efendim uyanık Müslümanlığın, dinamik Müslümanlığın, Allah'ın sevdiği Müslümanlığın e, davran e, şeyi gereği davranış nasıl olacak? Günahın karşısında yer yaralıcaz bunahı yaptırmamaya çalışacağız. Çünkü zarar hepimize gelir. Hepimizin başına taşır. Taş, felaket geldi mi? Herkesin başına gelir. Eski ümmetlerden felakete uğrayanlar bize misaldir. Aad kavmi, Semud kavmi, Firavun kavmi, efendim daha başka ümmetler, daha başka milletler Allah'ın emirlerini dinlemeyenler, Nuh tufanı vesaire, bunların hepsi bize birer delildir. Nuh aleyhisselamın sözünü dinlemediler ne oldu? Tufan geldi ve hepsi sulara gark oldu. Şimdi Almanya'da bulunmuş olan bir kardeşimiz anlattı. Oradaki arkeoloji mecmualarını okumuş. Diyor ki Mezopotamya'da arkeolojik kazı yapan bir Alman heyeti aşağı doğru kazmaya başlamış. İşte bilmem Milattan sonraki şu zamanın bulguları, eserleri onları çanağa, çömeğe vesaireye çıkarmışlar. Daha aşağı inmiş işte milattan önceki Sümerler zamanının bilmem şeyleri onları çıkartmış filan böyle tabaka tabaka tabi kazılarda e, nereyi buluyorlarsa hangi devre ait olduğunu tespit ediyorlar. Ondan sonra bir zaman gelmiş bakın ne önemli bir hadise kazma kazdıkları yerden mil çıkmaya başlamış. Kum çıkmaya başlamış. Tamam demişler. Artık yerleşme şeyi bitti. Kazının dibini bulduk. Yerleşmenin köyün, kentin dibini bulduk. Aşağısı kum. Kazmışlar kaç metre kazdılarsa kazmışlar mil. Kazmışlar mil. Kazmışlar mil. Kazmışlar mil. Artık bitti filan derken inat edip daha aşağı kazınca daha aşağıda yine evler ve şeyler bulmuşlar. Daha aşağıda. İşte diyor Nuh tufanının delili bu diyor. Yani bak o kadar mil gelmiş, o kadar aşağıdaki efendim köyleri şeyleri basmış. Ondan sonra onun üstünde yeniden insanlar yerleşmiş diye. Bunların hepsi haktır ve gerçektir. Kur'an'ın bildirdiği her şey haktır. Allah'ın emirleri efendim hepsi doğrudur, gerçektir. Peygamber Efendimizin efendim bildirdiklerine göre Kur'an'ın emirlerine göre hareket etmeliyiz. günah karşımızda işlenip dururken biz şey duramayız. Bir taraf duramayız, bir yana duramayız, aldırmadan duya, duramayız, başımızı öbür tarafa çeviremeyiz. Bir iyi insan, mümin insan kabire girdiği zaman kabirde azap melekleri buna bir topuz vurmuşlar. Hadis-i şerifte bildiriliyor. Kabrin içi ateş olmuş. O topuzdan çok büyük ızdırap çekmiş ve diyor ki ben Allah'ın mümin kuluyum. Niye bana azap ediyorsunuz? Bir taraftan o azabın içinde bir taraftan böyle feryat edip soruyor. Diyorlar ki sen hayatındayken filanca günde bir yerden geçiyordun, zalimler bir mazlumu yakalamışlardı, ediyorlardı. sen ona müdahale etmedin, bu onun cezası. Yani zalimler mazlumu şey yapıyorlardı, işkence ediyorlardı, sen ona müdahale etmedin, kurtarmadın, yardımcı olmadığın için bu ceza diyorlar. Onun için muhterem kardeşlerim, günah işlemeyelim, bir... Günah işletmeyelim iki. Başkalarının günah işlemesine de fırsat vermeyelim. Günahların işlenmemesi için aktif olalım. Cemiyetimizin güzelleşmesi için aktif olalım. Temiz olması için aktif olalım. İnsanımızın efendim, ahlaklı olması için aktif olalım. Dürüst olması için efendim, vaazı, nasihati, öğütü şeyi e, geride bırakmayalım. Suskun olmayalım. İçimize kapalı olmayalım. Çünkü Allah Celle Celaluhu biz Müslümanlara, ümmetlere numune olarak gönderdi ve emir-i maruf nehi münker yapalım, yeryüzünde hayrı tesis edelim, şerri engelleyelim diye gönderdi. Görevimiz var bizim. Ayet-i Kerimelerin şeyi budur. Eski eski büyüklerimiz bunu yapmışlar. Yani güzel bir misaldir. Kanunun Sultan Süleyman Fransa'ya mektup yazmış. Veyahut Almanya'ya, o zaman işte Almanya, Fransa böyle bir imparatorluk halinde. Falanca şahsı hapsetmişsin, çıkart onu. Hemen korkusundan çıkartıyor. Bir başka padişah bir mektup yazmış. Yine Avrupa'ya. Siz öyle kadın, erkek sarmaş dolaş, dans denen bir şey yaparmışsınız. Bu edepsizce şeyi bırakın. Hemen bırakmışlar korkularından. Çünkü ultimatan veriyor yani. Bırakmazsa şey olacak. Yani iyiliğin iyiliğin yaygınlaşması, kötülüğün engellenmesi için Hristiyan ülkelere bile müdahale etmişler eskiler. 1900'lü senelerin başında Fransa'dan birkaç kimse gelmiş. Fransız sefaretinin mensupları da onları almışlar. Bak Müslümanların kapalı çarşısı vardır burada. Enteresan bir yerdir diye. İstanbul'da kapalı çarşıya götürmüşler. Tabi Mücevheratçı Dükkanları var, daha başka enteresan yerler var. Oraları gezecekler. Ama Fransız madameları, kadınları o zamanın adetine göre boyalı, açık kıyafetlerle gelmişler. Bizim o zaman da kadınlarımız örtülü. Şimdiki gibi değil, tamamen böyle örtülü. Tabii kapalı çarşıda öyle kadınlar da pek gezmezmiş çarşıda pazarda eskiden. Fransız kadınlarını öyle açıkça, saçıkça böyle... Alışılmamış şekilde gezer görünce biraz da gavur karısı da filan diye. Efendim, orada hamallar vardır tabi kapalı çarşıda mal taşıyan, hizmet eden böyle tahsili görgüsü az kimseler vardır. Onlar biraz böyle yem batmaya başlamışlar, bıyık vurmaya başlamışlar filan. Böyle bir şeyler yapmaya başlamışlar. Daha böyle fiili bir şey yok da sadece böyle bir şey uzaktan böyle bir sataşma filan gibi bir tavır. Namaz kılıyorlarmış. Muhtelif yerlerinde böyle mescitler vardır. Namazgahlar vardır kapalı çarşının. Demek namaz kılmışlar Müslüman esnaf. Namaz kılıyorlarmış. Belki sünnet kıldılar, farzı kılacaklardı. Belki farzı kıldılar, dua ediyorlardı. Belki namazı bekliyorlardı. Bir kalkmışlar yerlerinden o öyle büyük buran, sağa sola bakan o kadınlara şey yapan kimselere yani kaç göz işareti yapan o ayak takımını kaçırmışlar kovalamışlar. Yani yakalasalar dövecekler. Şimdi Fransız hatıra defterine yazmış, kitapta basılmış, ben orada okudum. Yani Türkler diyor, kendileri namuslarına o kadar düşkündür. O kadar düşkündür ki, yani son derece düşkündür. Edeb ve namus ve ahlak zirvededir, çok iyi ileridir. Kendileri namussuzluk yapmazlar, bir karşılarında veya yanlarında başkalarının namussuzluk, terbiyesizlik yapmasına da razı gelmezler. iki. Yani kötülüğü de yaptırmazlar. Bak diyor bizim kadınlarımıza bakmağa kalkınca şeyler, öteki ayak takma onu kovaladılar diye böyle hayranlıkla yazmış. Bizim işte bu ahlakımız kaç yıl önce? 1905 olsa 1985 80-85 yıl önce 80-90 yıl önce bizim Türkiye'deki ahlakımız buydu. Benim çocukluğumda benim bildiğim bizim köyün, bizim köyün çarşısına kadın girmezdi. Çarşının yanındaki yoldan gidilirdi, oradan kadın geçmezdi. Yani kadın hiç çarşının içinden geçmezdi. Kadın kendi başına çarşıya pazara çıkıp da efendim öyle alışveriş falan yapmazdı. Kadınlar örtülü olurdu. Orta Asya'da kadınlar, bizim eski Türkistan diyarlarında, kadınlar ayaklarının sesleri tık tık ayakkabılarının sesleri taşlara çarpıp duyulmasın diye keçe koyarlarmış. Pabuçlarının altına keçe koyarlarmış. Yani sessiz sessiz yürüsünler diye. Yani gelişleri gidişleri bile belli olmasın diye. Bizim örfümüzde töremizde durum böyledir. Bizim analarımız, ninelerimiz namaz giyecekleri zaman ayrı şalvar giymişlerdir. Yani iş şalvarını çıkartıp namaz şalvarını giymişlerdir. Bizim babalarımız, dedelerimiz annelerinin babalarının sözlerine böyle kanun gibi itaat etmişlerdir. Onların mektuplarını bir okuyun hayran kalırsınız. Sebebi hayatım veli veli veli nimetim efendim muhterem pederim efendim hazretlerine diye mektup böyle başlıyor. Şimdi nerede yani evlatların babaya hürmeti nerede? 70 yılda çok şeyler kaybetmişiz. Ahlakımızdan çok şeyler kaybetmişiz. Bu bizim İslam töresini kaybetmemizden oluyor. Yani kötülüğün karşısında pasif durmamızdan oluyor. Halbuki Müslümanlık Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri bize neyi tavsiye ediyor? Kötülüğü yapmamayı, yaptırmamayı. Hem yapmayacaksın, hem de yaptırmayacaksın, hem de yayıt Belli olmayacak hiç. Orada kalacak. Örtülüp kalacak yani. Yayılmayacak. Kimse anlamayacak. Gitecek. Bu ahlaka sahip olalım. Evimizde, mahallemizde, iş yerimizde, çevremizde bu İslami ahlakı unutmayın. Buna göre yaşayın. Diğer hadis-i şerife geliyorum. El-Halku küllühüm iyalullahi ve tahte kenifihi ve halki halkı ilallahi men ahsene ila iyalihi ve ebgadul halkı ilallahi men danne Alâ iyalihi. Ebu Hureyre radıyallahu aleyhi Herhalde zamanımız olduğu için galiba bu sonuncu hadis-i olabilir. Bugün okuyacağımız bu hadis-i şerifte Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ki, muhterem kardeşlerim mahlukat, yaratıklar, insanlar insanlar, Allah'ın İyalidir. İyal kelimesi biliyorsunuz. Evladı iyal diyoruz. Yani çoluk çocuk filan manasında kullanıyoruz. Aile efradı demek yani. Mahlukat yani insanlar hepsi Allah'ın iyalidir. Yani sanki bir aile reisi düşünün. Maiyetinde çoluk çocuğu var, küçük torun efendim belki dul teze var, hala var, yaşlılar var filan, akraba var, belki yetimler var. Hepsine bakmakla yükümlü. Onun gibi ona benzetiyor. Mahlukat, insanlar hepsi Allah'ın iyaletidir ve onun himayesi altındadır. Mahlukatın Allah'a en sevgili olanı onun iyaline iyilik edenlerdir. Allah'ın en çok kızdıkları da onun iyaline cimri olanlardır. Şimdi Yunus Emre'nin bir sözünü hatırlattı bana bu hadisi şerif Diyor ki Yunus Emre Yaradılanı hoş gör Yaradan'dan ötürü Yaradılanı hoş gör Yaradan'dan ötürü Allah rızası için Allah aşkına Allah hatırına Yaradılanı hoş gör diyor Şimdi şu insanlar kimdir Bunlar hepsi Allah'ın mahlukatı Allah'ın iali bunlar Allah bunlara iyilik yapmayı seviyor İyilik yapanı seviyor Allah bunlara cimri davrananı, kötülük yapanı, efendim ilgisiz kalanı sevmiyor. Şimdi şöyle de anlatabilirim, diyelim ki yani sokakta bir çocuk gördüm, başını sevdin. E babası annesi camdan baksa bak oğlum seviliyor diye çocuğum seviliyor diye memnun olur. Veya tam böyle araba geliyordu, tuttun kenara çektin, başını sevdin, korudun onu babası gelir teşekkür eder. Ya bizim çocuk neredeyse kazaya kurban gidecekti. Allah razı olsun. Atik davrandık. Kurtardıklar. Veya Veyahut mesela komşusun. Komşunun çocuğuna efendim okula başlıyor diye bir hediye aldım. Bir çanta aldım. Bir kitap aldım. Bir defter aldım. Güzel bir kalem ettin. Annesi babası memnun olur. Neden? İşte sevdiği kimseye iyilik yapınca o da memnun olur. Yani bir kimsenin gönlünü kazanmak istiyorsan onun çaresi nedir? Onun sevdiklerine iyilik yaparsan onun sevgisini kazanırsın. Bu böyle modern kitaplarda da yazılıyor. O Dale Carnegie filan diye böyle şeyler var. Bir takım böyle e, kitaplar yazmış kimseler var. Psikolojik başarı şartlarını filan böyle anlatan. Onlarda da yazılır ama bizde bak daha önceden beri var. Bunun gibi işte. Biz de Allah'ın mahlukatına iyilik yaparsak Allah bak bu benim mahlukatıma iyilik yaptı diye bizi sevecek yani. Çünkü bütün mahlukat Allah'ın iyalet. Sen şimdi çok sevdiğin bir komşunun çocuğu yaramazlık yapsa ona kötü davranabilir misin? Hatırı için davranamaz. Babası benim dostumdur dersin hatırı için bir şey yapamaz. Ama düşmanlı olsun o zaman belki ya kovalarsın, yakalarsan yani biraz da canına yakarsın, haçlarsın ama iyi iyi tanıdığın kimseninkini yapmazsın. İşte madem ki bütün insanlar Allah'ın iyaletiymiş Madem ki hepsi Allah'ın iyaliymiş, o halde biz de Allah'ın aşkına, Allah'ın hatırına Yunus Emre'nin dediği gibi, Yaradılanı gör, Yaradan'dan ötürü dediği gibi, biz de insanlara iyi davranalım, iyilik yapalım. İyilik yapalım ki Allah'ın sevgisinin kazanma yolu budur. Bunun arkasındaki hadis Şerif'te de aynı bir malumat var. El-Halbü küllühüm iyalüullahi ta'ala fe ahavbuhum ilallahı enfa'uhum li'iyalihi. Burada ifade şöyle bütün yaratıklar Allah'ın iyalidir Allahu Teala'nın iyalidir Allah'a en sevimli olan insan bu iyaline en faydası olan insandır diye. İşte biz onun için Müslümanlar, insanlar faydalı şeyler yapmayı severiz dedelerimiz eskiden beri efendim yollar yapmışlar, çeşmeler yapmışlar hanlar yapmışlar, hayırına yani parasız Efendim yemekler dağıtmışlar, hastaneler yapmışlar Bezma Alem Sultan çıkmış efendim bir hastane yapmış Fukarayı Müslümin burada tedavi olsun demiş. Paşkeden e, suyunu götürmüş ona vakfet, vakıf yapmış. Terkos gölünü getirmiş ona vakıf yapmış. Efendim nice böyle efendim, mülkleri getirmiş ona vakfetmiş. Bunların gelirlerini buraya sarf edin. Hastalardan para almayın. Burada tedavi görsünler demiş. Neden? E, Allah'ın işte kullarına iyilik yapmak maksadıyla oluyor bunlar. Bütün bu çeşmeler, hanlar, hamamlar hayraat-ı aksenal. Almanya'da dolaştım da muhtelif yerleri gezdim. Çok yağmur yağan bir diğer dağları var, ovaları var. Hiç yani çeşme görmedim desem yeride çok az gördüm. Neden? Onlarda çeşme kültürü yok da ondan. Yani çeşme yapmak kültürü yok da ondan. Bizde çeşme yapmak, su vermek, efendim bir insanın susuzluğunu gidermek sevap da herkes hemen biraz paraya sahip oldun, bakıyorsun dağ başında bile bir çeşme yapmış. Yol kenarına hemen bir su getirmiş. Yani dua kazanmak için, sevap kazanmak için bunu böyle yapmışlardır. Bizim de ana fikrimiz yani sizin şu cemaatin ve bütün Müslüman kardeşlerimizin ana fikri ne olmalı? İnsanlara hizmet, insanlara iyilik yapmak olmalı. El hulukul hasene bul hataya ve yahutta bul hataya kemayuzibul maul celid ve hulukus şu يُفْسِدُ الْأَمَلَكَ مَا يُفْسُرُوا halül الْأَسَلِ Bu hadiste okuyup sözümü kesmek istiyorum çünkü bu hadis ilk hadisi şerifin manasında aynı konuda. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurmuş ki, Güzel huy insanın günahlarını, hatalarını eritir, yıkar, temizler, gider. <gülüyor> Tıpkı suyun buzu erittiği gibi. Su döktüğün zaman... Onun eriyip donmuş olan şeyin eriyip gitmiş olduğu gibi, efendim, kötü huyla insanın yapmış olduğu amelleri, yani hayır babından ibadet babiyon babından yapmış olduğu şeyleri bozar, yani değersiz sevapsız hale getirir veya sevap kazanılmışsa sevabının silinmesine yol açar. Neye benziyor? Kemal üf halül asel sirkenin balı bozduğu gibi. Balın içine sirke dökersen bal mahvolur. Ne tatlılığı kalır, ne tadı kalır, ne tuzu kalır. Bir şeye benzemez yani, sirkeyle karıştığı zaman mahvolmuş olur. Onun için güzel huya hepimiz dikkatli gayret edelim. allah Teala Hazretleri hepimizi mümin-i kamil olmaya muvaffak eylesin. Hepimizi sevdiği kul eylesin. Hepimizi iyaline faydalı kul eylesin. Hepimizi cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Fatiha-i Şerife, maal Bismillahirrahmanirrahim. İlah <Sessizlik> illallah Muhammedun Resulullahi Sadıkul Va'dil Emin Allahümme Zalli Allahu miyeve ana, ahlihi vesabihi aslim. Elbillyah ne şeytanırdi. Bismillahi r min azizun Harisun aleykum bilmü'minine r'ufu r-rahim Fein tevellev fekul hasbiya Allah La ilahe illa hu Aleyhi tevekkeltü ve huve Rabbul Arşil Sadakallahu'l-Azim, Subhane Rabbiyel Ali'l-i'l-Lel-Vehhab vehhab elhamdülillahil Ve salatu ve Selam ala kayri halgihi seyyidina Muhammelin ve alihi ve sahbihi ve men tebi'ehu bi ihsanin ecma'in Allahümme ya, ya Rabbena ya Rabbena ya Rabbel alemin Amin. Acizane nacizane yapmış olduğumuz cümle hayratımızı, hasenatımızı, ibadatımızı, ta taatımızı ve kardeşlerimizce okunmuş olan hatm Kur'an-ı Kerim'i zikrimizi, tesbihimizi, hatm-ı haceganımızı müzakere ilmimizi lütfunla, kereminle ah seni kabul ile makbul eyle. Şu aciz, naçiz, kusurlu ibadetlerimizi senin engin rahmetine ermemize, lütfuna, ihsanla nail olmamıza vesile eyle ya Rabbim. Ecel-i cezil, sevabı ı kesir ihsan eyle ya Rabbim. Asul ucuru, mesubatın mislini evvelen ve hasreten Efendimiz, Peygamberimiz, Rehberimiz, numune imtisalimiz, başımızın tacı, gözümüzün nur, gönlümüzün surunu Muhammed-i Mustafa'yı Aleyhi eftalu salavat ve ekmelü tahiyyat ve teslimat hazretlerine acizane, naçizane, hibe ve hediye eyledik. şu anda vasıl eyle Peygamber efendimizi bizlerden hoşnut ve razı eyle ya Rabbi. Peygamber efendimizin mübarek âlinin, pak ashabının, cümle etbaının ve ahbabının ruhlarına da dereceleri üzere ikram eyle ya Rabbi. Hazreti Adem atamız aleyhisselamdan peygamber efendimize kadar gelmiş geçmiş cümle enbiya ve mürselinin, cümle Allah ve salihinin ve hasaten ümmet-i Muhammed'in mürşitleri ulema-i muhakkıkin ve rese-i nebi ve meşayi turuk Ebu Sıddık Ali Mürteza'dan müteselsilen hocamız Muhammed zahid Bursa'ya kadar güzel an eylemiş olan silsilemiz mensuplarının cümlesinin ruhlarına ayrı ayrı hediyeleri hediye edildik vasıveyle ya Amin diyen kardeşlerimize vesair ihvanımızın ahirete göçmüşlerinin, sevdiklerinin, dostlarının ruhlarına da ikram eyle ya Rabbi. Bu beldede metbuğun bunla müminin-i müminatata ikram eyle ya Rabbi. Eserlerin okuduğumuz büyüklerimizin şu caminin yapılmasına az da olsa küçük de olsa yardım etmiş olanların geçmişlerine ve kendilerine ikram eyle ya Rabbi. Hz. Adem atamız aleyhisselam'dan bugüne kadar yeryüzünden gelmiş geçmişimle müminin-i müminat. Kusurlu kusursuz cümle imanlı kardeşlerimizin ruhlarına da ikram eyle ya Cümlesinin kabirlerini pür nur eyle ya Ruhlarını şu hediyelerimizden haberdar ve hissedar eyle ya Memnun ve mesrur eyle ya Rabbim. âlâ derecelerini yüksek eyle ya Beşer olduklarından şaşırmış olup bina işleyenler varsa, bundan dolayı kabirde az azap görenler varsa, azaplarını def izale izâle eyle ya Seyyahatlarını hasenate tebdil eyle ya Bizlere de Kur'an-ı Kerim'in yolunda yürümeyi, Peygamber Efendimiz'in sünnetini ihya etmeyi nasip eyle Ya Rabbi! Sünnet-i Seniyye'yi ihya sevapları kazanmayı cümlemize nasip eyle Ya Rabbi! Amin. Peygamber Efendimiz'in yolundan bizleri ayırma Ya Rabbi! Amin. Peygamber Efendimiz'in şefaatine bizi nahile eyle Ya Rabbi! Amin. Evlatlarımızı, ailelerimizi, Nesillerimizi zürriyetlerimizle senin sevdiğin mümini kamil kullar eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi bizim neslimizden kafir, fasık, mücrim, müşrik, münafık getirmeyen. Amin. Ya Rabbel alemin evlatlarımızı hayırlı evlatlar eyle. Amin. Onların hoş hallerini, güzel günlerini görmeyi bizlere nasip eyle. Amin. Ya Rabbel alemin beldelerimizi ve sahip Müslüman beldelerini, her çeşit afetlerden, musibetlerden, felaketlerden, zelzelelerden, sellerden. Her türlü afat-ı semaviye ve araziyeden, fasıkların, facirlerin, kafirlerin, müşriklerin, münafıkların galebesinden, düşmanların tasallut ve istilasından mahfuz eyle yarabbim. İstilaya uğramış, esarete düşmüş beldelerimizi kurtarmayı nasip eyle Esir kardeşlerimizi hapisten, esaretten, mağdur kardeşlerimizi, mazlum kardeşlerimizi zulümden, kadirden, her türlü üzüntüden, sıkıntıdan mahfuz eyle ya Rabbi. Halas eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, kardeşlerimize dünyanın her yerinde, İslam'a hizmet için gayret gösteren kardeşlerimize yardım eyle ya Rabbi. Amin. Bizlerin hüsvetinde teyit ve takviye eyle ya Rabbi. Amin. Mansur ve muzaffer eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbi, alemin, dünyanın ve ahiretin bildiğimiz, bilmediğimiz her türlü hayırlarına cümlemizi nail eyle. Amin. Dünyanın ve ahiretin bildiğimiz ve bilmediğimiz her türlü şerlerinden cümlemizi mahfuz eyle. Amin. Sana iltica ederiz, sen bize yetersin, sen bize kafisin. Haskuna ve nimel vekil, nimel mevla ente ve nimel nasir, muhranike rabbena ve eyleykel masir. Ya Rabbi hastalarımıza acilen şifalar ihsan eyle, dertlerimize devalar ihsan eyle bize hayırlı, helal, hak, bol rızıklar nasip eyle. Bu rızıklarla kimseye muhtaç olmadan senin yolunda alnımızın aklı ile şeref ve haysiyetimizle yaşamamızı nasip eyle. Kazançlarımızın fazlalıklarıyla biriktirdiğimiz paralarla hayrat ve yapmayı nasip eyle. Vefatımızdan sonra da sevap kazanmamıza yarayacak sadakayı cariyeler tesis etmeyi nasip eyle. Ya Rabbi ömrümüz sona erdiği zaman o halde abdestliyken oruçluyken yolundayken sevdiğim bir kul iken sevdiğim bir ameli işlemekteyken dilimizde senin zikrin gözümüzde Resulullah Efendimizin cemali cennetteki makamlarımız ve ol kelime-i tayyibeyi müncehe ki buyurun Eşhedü ve Muhammeden diye imanla Kur'an ile kamil bir Müslüman olarak göçmeyi cümlemize nasip eylesin kabirlerimizi cennet bahçesi eyle yarabbim. Kabirden kalktığımızda bizi burada bu camide topladığın gibi peygamber efendimizin livaül hamdi altında da peygamberlerle, sıddıklarla, şehitlerle, salihlerle beraber haşreyle yarabbim. Peygamber efendimize bizi böylece havzu kevserinin başında kavuştur Rabbim. Ahrına gazabına uğrayanlardan etme Rabbim. Azabına, ikabına uğrayanlardan eyleme Rabbim. Bizi cehenneme atıp yakma Rabbim dihul evelin ila gayri sebti azab ve ikab ve hisab cennet-i aliyata dahil olmayı Kur'an-ı Kerim'in hürmetine Esma-i yüzelden hürmetine mübarek cuma gecesi hürmetine habibi edibin hürmetine bizlere nasip eyrallah buyruğu hürmeti esraru suret-i fatiha Allahu salatü ve selamı vessellem keserdi kardeşimizin çocuğu ameliyat olacakmış Allah şifa versin ameliyatı hayırlı ve başarılı olsun Yolculuğa çıkan kardeşlerimize Allah sıhhat afiyetle menzil maksutlarına ulaştırsın. Salime, galime sevaplar kazanmış olarak makbul ömreler yapmış olarak dönmeyi nasip eylesin. Soru soran kardeşlerimizin sorularının cevaplarına gelince tabi isteyen uzak yolda olanlar gitme durumunda olanlar giderler. Ben de bu soruları cevap vermek imkanım var şu anda. Oturup onları cevaplandırayım. Kardeşimizin birisi şöyle uzun. Sakal sünnettir. Sakalın kesilmesi sakalın kesilmesi Akses mecması yani bu din görevlerinin mecmasında bir uzun makale vardı. Bir kardeşimiz yazmıştı. Allah razı olsun. Dört mezhebe göre sakalın kazınması haramdır. Yani bir mazeret yoksa sakalın bırakılması lazım geliyor. hilkat katı tayyirden haramdır demişler. O bakımdan sakalı mümkünse bırakacak. Mazereti varsa, görevi dolayısıyla belki malzemetini Allah kabul ederse belki kurtulur. Kabul etmezse cezasını çeker. Anne babalarından biri veya her ikisi sakal bırakmaya mücadele etmese ne yap yapmak lazımdır? Sünnetimi ihya etmeli, ana babanın rızasını mı almalı? Anne ve babanın, Allah'ın ve Resulünün rızasına karşı çıkıp çatışmaya hakkı yoktur. Anne ve baba kendisini yola getirsin. Allah'ın çizgisine gelsin. Sen şarap içmezsen ben senden razı olmam, deseydi anne baba. Şarap içecek miyiz? Efendim? içmeyeceğiz. O halde her işimizi Allah'ın yoluna uygun yapmalıyız. Bu anneler, babalar kendilerini e, düzeltmeleri gerekir. Evlatların da onlara bak bunun böyle hükmü budur diye yumuşak yumuşak tatlı tatlı söyleyip anlatması uygun olur. Sakal sünnettir diye bırakıp da okulda bir hocanın reddiyle kesmek veya ileride bir devlet makamında yer alacak olursak o zaman da sakal izin verilmemesi durumu olursa kesmek Bırakmak mı yoksa hiç bırakmamak mı gerekir? Mazeret olmadığı zaman hemen bırakmak lazım. Bir mazeret varsa ciddi ise o zaman gereği düşünülür. Yani hemen bırakmak gerekir. Kesmeye bir şey yoktur. Evet, sakal bırakılmadığı takdirde haram hükmüne alır mı? İşte kazımak hefenin haramdır diyor büyükler. Şeyler bak, bilenler. Bu bir. Şimdi öteki soruları şey yapıyorum biraz biriktir ama yavaş yavaş anlatacağız inşallah. Geçen hafta gazetelerdeki nakşibendi terkati ile ilgili eminim haberlerin aslı nedir? Kırmızı hoca efendinin kimliği nedir? Açıklarsanız bizi şüpheden kurtarmış olursunuz. Şimdi ben o yazıları tam okumadım yani şeyleri bilmiyorum. Şahıslar hakkında da konuşmam burada doğru olmaz. Yani ama yani eğer bu tarikatın aleyhinde sözler söylüyorlarsa biz şeyde mecbalarımızda bu hususta bilimsel delilleri getiriyoruz, kaynakları gösteriyoruz. Bu şahısların nasıl kimseler olduğunu yani bu yolun Öz özelliklerinin neler olduğunu anlatıyoruz. Yani bir kitaplardan bu yolun genel özelliği nedir diye anlatıyoruz. Bazı kimseler biz buna mensubuz derler de hatalı işler yaparlarsa bu sadece onlara aittir. Yola ait değildir. Şahıslara aittir. Birisi soruyor Peygamberimizi rüyada görebilir miyiz? Görülebilirse görülmenin yolları nelerdir? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimizi rüyada görmek vardır. Görülür ve görülmüşse hakikaten peygamber efendimizdir. Çünkü peygamber efendimizin suretine şeytan giremez diye peygamber efendimiz hadisi şerifinde bildirmiştir. Görülebilir. Görülmenin yolları da kalbi pâk eylemektir. Efendim, iyi müslüman olmaktır. Abdestli yatmaktır. Efendim, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem efendimize çok selatü selam eylemektir. Kalpteki iman ateşini söndüren kötü hasletlerden biri olan hasetçilik, çekememezlik, aynı zamanda öfkesini yenememe hastalığından kurtuluşun reçetesi nedir? Nasıl bir yol takip etmeliyiz? İmam Gazali'nin İhyai Ulum isimli kitabında bu haset bölümüne okusun kardeşimiz orada geniş bilgi vardır. Hem de biraz şey yapmış olur. Bilgisi artmış olur. Bir kardeşimiz filanca müesseseden kredi alıp bir yapmak bir iş yapmak istemiş. Bu durumu sormuş. Sorulan kişi de becerebilirsem filanca müesseseden al demiş. Bu doğru bir iş olur mu diye soruyor. Ben şimdi o iki müessesenin Efendim, kredi verme şartlarını bilmiyorum ama kredi umumiyette faizli olarak şey yapılıyor. Faizli işlemlerde efendim, dinen hükmü malum. <gülüyor> Muhterem hocam, basın yayınla devamlı millete yakın akraba evliliğinden kaçınmaları telkin ediliyor. Sizden istediğimiz bu konu hakkında hadisi şerif olmadığıdır, Allah razı olsun. Şimdi Nikahı haram olmayan, muharremattan olmayan akraba çocuklarıyla evlenilebilir. Dinen bir mahsur yoktur, müsaade vardır. Ama tabipler, doktorlar çok yakın akraba evliliğinden bazı mahsurlar olduğunu, kanların şey olduğunu söylüyorlar. Efendim, işte birtakım zararlar, mahsurlar olduğunu söylüyorlar. Dinen mahsur yoktur. Yani evlenilebilir. Dinen Allah'a sığınılır, bir kimsenin evlilik esnasında düşüneceği ana sebep, ana şey, malın dışarıya gitmemesi falan gibi böyle bir sebeple yakın akrabalık evliliği değildir. Evlenecek insanda dindarlık aranacak. Yani kadın bir erkekle evlenecekse Müslümanlığının iyiliğine bakacak, erkek bir kadın arıyorsa, bir hanım arıyorsa kendisine dindar Müslüman olmasına bakacak maddi hesap yapanlar, efendim mirasımız yabancıya kaçmasın diyenler, efendim, e, güzellik hesabı yapanlar, daha başka dinin kabul etmediği hesaplarla evlilik yapanlar sonunda pişman olabilir. Dindar olduktan sonra yakın akrabanın çocuğu da almış. Tabi hiçbir şey yoktur. Allah'a sığınırsın, bir şey de olmasın. Nafaka temin etmek için sakal keserek işe girebilir miyiz? Öyle bir işte çalışıyorsa çıkmak gerekir mi? Tabii yani mümkün olduğu kadar dinini icra edebileceği yasaklı olmayan bir işte çalışması lazım bir insanın. Ama ona bir şey bulamazsa, imkan bulamazsa o zaman mecburen işte başka geçim yolu çaresi bulamadım, bunda çalışıyorum diyebilir. Bunun geçerli bir mazeret olup olacağını düşününce, bana çok geçerli bir mazeret gelmiyor yani Allah indinde çok makbul bir mazeret olmaz çünkü rızkın o kadar çeşidi var ki rızk kazanmanın o kadar yolları var ki insan yani sokakta işportacılık yapsa bile bir memurun aldığı kadar parayı nasıl olsa sağlar Allah'a tevekkül edip helalini ararsa veya bulunduğu yerde de onu kabul ettirmeye çalışırsa daha uygun bir şey olur vakit namazını kılan bir kişi, kişi tekrar ikinci olarak o vaktin namazını kılabilir mi ve imam olabilir mi Öğle namazı kılmış mesela tekrar o öğle namazını kılarsa kaza niyetine kılar veyahut bir cemaat gördüyse o kılmış sonra buraya gelmiş bakmış burada 10 kişi kılıyor hadi onlara katılmış gene kılabilir. Efendim, yani tekrar o öğle niyetine kılmak doğru değildir vesvese insanı şey yapar. ...nafile niyetine kılabilir. İkinci kılacağı nafile niyetinden yani sevap kazanmak niyetine olduğundan o zaman imam olamaz. Yani farzı kılacak olanlara imam olmaz. Gençler, <gülüyor> imamın bir imama uyabilir. Sayın hocam, AIDS hastalığı arz arzmıyor. Ve yine Kur'an'da makik bir bası geçen Tukar'ın dumanı, Çernabül Lükte El-Santrol'dan çıkan radyasyonla ve... E, radyoaktif maddelerle bir ilgisi var mıdır? Yoktur. Bazı kardeşlerimiz, işte Adnan Hoca gibi bazı kimseler bu şeyleri söylediler. Bana da şeyler gönderdiler, dosyalar gönderdiler. Ben de onlara fikirlerimi söyledim. Bak hadisi şeriflerde Dağbetül Arz'ın nereden çıkacağını bildiriyor. Peygamber Efendimiz'in hadisi şerifleri Mekke'den efendim, Sefa Tepesi'nin yanından çıkacak diye şartlarını şeylerini bildiriyor. Bu AIDS hastalığı bir hastalıktır, ötekisi de bir şeydir, yani bir yaratıktır yani. Onun için ona odur diye tahmin yürütmek doğru olmuyor. Eş hastalığı dağ arz değildi, dağ betül arz, da betül arz e, kıyamet alameti olarak ayrıca çıkacak. Duman da Çernobil nükleer santralı değildir. O duman çıktığı zaman insanları genel olarak bir büyük azap kaplayacak. Yaşanmaz النَّاسِ حَذَا Elim bir azap olacak. Bu Çernebül santralındaki nükleer sızıntı mevzi bir rahatsızlıktır. Olalı kaç sene geçti hepimiz sıhhat ve afiyetle elhamdülillah Allah elem keder vermesin, geziyoruz. O da şey değildir, o e, duhan alameti, kıyametin duhan alameti değildir. Efendim... Birkaç sene önce Ankara Müftülüğünden bir hoca gelmiş, bizim camide faiz, para kullanmak zorundasınız, o parayı kötü şeylerde kullanın dedi. Faiz, para kullanmak zorundaysanız, o parayı kötü şeylerde kullanın dedi. Mesela telefon, elektrik parası gibi dedi. Ben bunu anlayamadım. Çünkü Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem faizi kesinlikle yasaklamış. Rica etsem bunu açıklar mısınız? Şimdi Peygamber Efendimiz değil, Kur'an-ı Kerim faizin. Efendim, haram olduğunu açıklamıştır. Ayet-i kerime vardır, nettir, kesindir. Peygamber Efendimiz de bunun detayı hakkında bilgi vermiş, ümmetini yetiştirmiştir. Faiz haramdır. Ama bazı sebeplerden bazı kimselerin elinde faiz geçiyor, faiz bulunuyor. Bu faizi ne yapacak? Yani faizi kendisi yemesinin haram olduğuna göre mesela neden geçiyor? Dernek kuruyorsunuz. Derneğin parasının şahıs üzerinde durması kanunen yasak, bankada durması lazım. Ona bir faiz teşekkür ediyor. Veya bazı işlemler oluyor, mecburiyetler oluyor. Efendim veyahut efendim memur maaşları bile şimdi oralardan geliyor, geçiyor filan. Teşekkür etmiş şeyin Hindistan'daki alimler şey yapmışlar. Efendim e, faizlerin mesela. Bankada bırakılması doğru olur mu? Olmaz çünkü onu onu desteklemiş olursunuz Uygun olmaz demişler Alınsın demişler Onlara şey yapmaması için O müessesenin güçlenmemesi için Alınsın ama işte mesela dinen farz olmayan Mecburi olmayan Bir takım mükellefiyetler var Bu zamanda konulmuş vergiler var Bir takım şeyler var onlara verilir Onun zaten vermek mecburiyeti yoktu Oralara verilebilir Diye söylemişler Hani bunu ben bazı kimselerden duydum. Olabilir böyle bir şey. Yani kendisi kendi mefatıyla kullanamaz da, böyle kendisi sevap da beklememek şartıyla, efendim caminin bir hayırına, efendim veyahut Müslümanların bir şeyine, böyle bir veyahut kendisinden şeriatın tasvip etmediği bir şekilde alınan bir parayı karşılamak için oraya plan verilebilir demişler yani. Böyle diyenleri ben de duydum. Keraat vaktinde Kur'an-ı Kerim okunur mu? Nasuh tevbesinin şartlarından olan kişilerle helalleşme vardır. Diye eğer biz helalleşince yani bize hakkı, hakkı geçmiş kimseleri unutmuşsak bunu ne yapacağız? İki soru var. Keraat vaktinde Kur'an-ı Kerim okunur mu, okunur. Namaz kılınmaz. Kur'an-ı Kerim okumakta maksur yoktur. 3 keraat vakti vardır. Sabah namazından sonra güneşin doğmasından itibaren 30-40 dakika geçinceye kadar kerahat vaktidir. Namaz kılınmaz. Öğleyin güneş tepedeyken namaz kılınmaz. Bu 40-50 dakika kadardır. Öğle ezanından evvelki vakittir. O arada namaz kılınmaz. Bir de akşam güneşin batma zamanında kerahat vakti vardır. Bu vakitlerde Kur'an-ı Kerim okumakta beyis yoktur. Namaz kılınmıyor. İkinci namazının keraat vaktinde farzı kılmamışsa kılar. Yani farzı kılabilir. Ta güneş batıncaya kadar kılabilir. Şeyde sabah namazını kılmamışsa kılamaz. Keraat vakti çıkacak. Ondan sonraki zamanda kalacak. Ama Kur'an okumakta beis yoktur. Dinimize göre akraba evliliğinin mahsuru var mıdır? Çocukların sakat doğmasını, doğmasını buna bağlıyorlar. Doğru mu? Dinimize göre yoktur. Mahsuru yoktur. Siz... Doktorlar bunu bir iddia olarak söylüyorlar. Doğru da olabilir bazı bakımlardan. Efendim tabii en mütteki insanı arayıp onunla evlenirse daha iyi olur. Bu akraba da olursa ben diyorum ki Allah'a sığınsın, Allah yine korur, bir şey olmaz. Yani en mütteki olarak seçerse, Allah rızası için seçerse bir şey olmaz. Allah korur, Allah'a sığınsın. Sayın hocam ben buraya rüya hakkında bilgi edinmek için gelmedim bir daha sohbetinize gelmeyeceğim saygılarımla demiş birisi de. Şimdi bu kardeşimizin bu fikirdir tabi. Herkes ayrı fikirde olmuyor, çeşitli fikirlerde olabilir. O zaman bu itirazını Peygamber Efendimize de yapsın. Yani Peygamber Efendimizin rüya ile ilgili.